İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın, güzel, merhaba. Günaydın, merhaba. Herkes günaydın. Günaydın, günaydın özdeş. İyi haftalar diliyorum. İyi hafta teşekkürler. Haftanın karikatürlerinde neler var? Çok güzel şeyler var. Mesela dün 6 Ağustos'tu biliyorsunuz ilk atom bombasının Hiroşima'ya atılmasından tam 78 yıl geçti 6 Ağustos'ta. Çarşamba günü de yani 9 Ağustos'ta. Bu kez Nagasaki'ye atılan atom bombasından bu yana tam 78 yıl geçmiş olacak. E, hatırlarım ilkokul yıllarında öğretmenlerimiz bize bu bombaların e, savaşı sona erdirmek için son derece barışçıl amaçlarla atıldıklarını falan anlatmışlardı. Adları da bilmişti. Tabii tabii evet. isimleri de çok hoştu. Little Boy ile Fat Man. Evet. Küçük oğlan çocuğuyla şişman, şişko adam. E, tamamen barışçıl ve barışsever bombalardı. E, patlar patlamazda toplam yan, yanlış bilmiyorsam 220 bin kişi yaklaşık ya fazlası insanın ölümüne ve sayısını halen bilemediğimiz kadar kişinin de yaralanıp radyasyondan ciddi bir şekilde etkilenmesine, olumsuz etkilenmesine neden olan bu bombalar. Gerçekten Toplamda en az 250 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Bugün evet. tarihte dün evet. bölümünde de okuma fırsatımız da olduğunda. Hı, -hı. Şarşamba evet. günü de okursunuz belki Nakasaki'yi e anarken. Evet. E evet. e ve yani beklendiği gibi gezegendeki bütün savaşlar da sona erdi değil mi o zamandan bu yana? 78 e yıllık bir barış ve huzur periyodu geçirdik. E evet. geçir geçir Savaş mı değil o mi? ne? Savaş mı? Neyse bunlar çok ciddi işler. Bizim konumuz karikatür. Aslında ben sözü geçen hafta vizyona giren Oppenheimer e, filmine getirmek istiyorum. E, i̇şin ilginci sinema salonlarımıza e, Barbie filmiyle birlikte giriş yaptı Oppenheimer. Ve e, çok ilginç bir şekilde e, pek çok Avrupa ülkesinin aksine Gişe'de Barbie e, filmini e, sollamış. Bu, bu da enteresan bir e, bilgi. E, Oppenheimer'ün hayatının anlattığı bu filmde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheim'in İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının e, geliştirilmesi sürecindeki rolü anlatılıyor. Gözler önüne seriliyor. Seyir, e, e, ki kendisi atom bombası, bombasının babası olarak da e, biliniyordu Oppenheimer ve bu e, korkunç icadın diyeceğim e, Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılacak olması üzerine e, nükleer enerjinin uluslararası kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı olduğunu savunmuştu bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedef haline de e, getirildi kendisi. E, bu Christopher Nolan'ın yönettiği filmi e, henüz izlememiş olanlar üzülmesin. Bu sabah sizi Amerikalı karikatürcü Joe Heller'ın e, karikatürüyle e, sinema salonuna götürüyoruz. Ve bu salon hınca hıç dolu. E, bütün e, yerler e, doldurulmuş, e, kalabalık var. Büyük ekranın üst kısmında e, kocaman harflerle Oppenheimer yazıyor filmin. Adı, ekrandaki görüntü ise korkunç, Tabii patlamış olan atom bombasının oluşturduğu o mantar bulut, e, büyük devasa mantar bulut. Koltuklarında kurulmuş ellerindeki patlamış mısır kovaları ve soğuk içecekleriyle e, bu e, berbat görüntü, bu korkunç görüntüyü izleyen seyircilerden biri yanındaki arkadaşına dönüyor ve Oppenheim'i bir şekilde eleştiriyor. Yani dünyanın sonunu getirebileceğini bile bile bunu yapmayı sürdürdü diyor. Arkadaşı da yanıtlıyor. Bu insanlar asla öğrenmezler değil mi? Ee, ben küçük ama çok önemli bir ayrıntıyı bilerek atladım. Hemen belirteyim. Salondaki filmin izleyenlerin tamamı hepsi robot. Yani bu film yapay zekalılara gösteriliyor. Ee, karikatürist Joe Heller da bize sanki gelecekten bir sahne sunmuş. Hiroshima ile Nakazaki'nin yıl dönümünde diyeceğim. Evet. Ee, Tanoran dün T24'te yayınlanan karikatüründe e, herhalde e, yapay zekanın bile kolay kolay cevaplandıramayacağı, hatta e, belki de sigortasını arttırabilecek bir soru yöneltmiş. Fakat soruya geçmeden ben karikatürü anlatmaya çalışayım önce. Evet, ee, muhtemelen sokakta bir kaldırım taşının üzerinde oturmuş genç bir erkek var onu görüyoruz ayağında sıcaktan bunalmış o da ayağında sandaletleri üzerinde bermuda şortu kısa kollu gömleğinin dışından o kolundaki süslü dövmeler seçilebiliyor. Ee, günümüzün çoğu gençleri gibi hafiften bir sakal bırakmış, saçları ise işte, e, yanları ve önce kısmı kısa, tepesi uzun böyle e, öyle bir kesim, e, tipik bir günümüz delikanlısı. Delikanlısı. Tanural çok güzel gözlemle, gö gözlemlemiş bunu. E, muhtemelen de e, sıcaktan bunalmış bir vaziyette e, sol eliyle kafasını kaşırken, öbür elindeki cep telefonuna bakarak. Kara kara da düşünüyor. Peki ne düşünüyor? Yani ekonomik gidişatı mı ya da iklim krizini mi ya da ne bileyim savaş durumlarını falan mı? Belki de geleceğini düşünüyor diyeceksiniz. Hayır. Bilemediniz hiçbiri değil. Ee, kahramanımız e, kara kara elinde tuttuğu o cep telefonunun cinsiyetini merak ediyor. Ya bu yapay zeka kadın mı erkek mi? Yoksa... İş insanı gibi iş insanı gibi cinsiyetsiz mi o da? Şimdi ünsaadir e, belki. Evet. Eski deyimle. Aslında bu iş insanı ifadesi de sıklıkla tartışılan bir kavram. Evet. Yani işin e, bünyesinde e, iş adamlarını, iş kadınlarını falan kapsıyor da bir tek işsizleri kapsamıyor herhalde, değil mi? Yoksa bir işi olan ya da iş yerinde çalışan herkes İşin iş insanı için. öyle değil mi? <gülüyor> oralın çizdiği tiplemede onca dünya meselesi dururken hatta kendi geleceği geleceğini düşünmek dururken oturmuş yapay zekanın cinsiyetini merak etmiş. Bence tanınkisi hazırlık deyip sıcaklık ve iklim durumlarına bakalım. Ne dersiniz? Evet evet. Yani şey, siz, bu arada yalnız. Ee, Barbie'yi bu kadar çabuk geçiştirmeni hoş karşılamadığımı buradan belirteyim Barbie filmini çok, çok özür diliyorum Barbie filminden daha önce söz etmiştim ee, bir karikatürlü plastik Barbiler falan, evet, falan evet, ama yetmez Hatta, çünkü Barbie yetmez. filmi dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı geçmiş Gişedeki 17. gününde 1 milyar dolarından fazla hasılat yapmış ve bir Son Ali Kol, Kolhatkar'ın da hoş bir makalesi var Common Dreams'de yer aldı yani Barbie filmi nihai amaç olarak modası çoktan geçmiş bir oyuncağın yeni reklamı diyor eh, haksız sayılmaz aslında <gülüyor> ee, bilmiyorum ben Barbie kuşağına yetişemedim o ee, olmadı bir türlü de ee, bilemiyorum doğru fakat bir e, övünç duyabileceğimiz bir şey var e, hakikaten e, Türkiye'de e, Oppenheimer filmi e, Barbie'yi geçmiş yani gişe e, hasılatı olarak evet. da iyi bir şey değil mi e, iyi evet e, ben de bilemedim ama iyi değilim <gülüyor> iyi değilim <gülüyor> e, toz ben de dünyalara yer yok Türkiye'de yani <gülüyor> Size daha pembe tablolar sunucam şimdi merak etmeyin pembiş pembiş <gülüyor> eya bahur biz burada ben... İstanbul'da dibine kadar yaşadık bu hafta sonra e, çok güzel yaşadık eya mu bahuru öte yandan e, Batı Avrupa'da e, bu e, bunaltıcı sıcak onlar eya mu bahuru bilmiyorlar e, şey diyorlar ne diyorlardı ya unuttum neyse e, bu bunaltıcı sıcakların ardından bir e, Anthony fırtınası Esti hafta sonu. Hmm. Bu hmm. fırtına Antoni, Antoni fırtınası diyorlar. Cuma, cumartesi günleri özellikle İngiltere, Britanya'yı, Galler ve Kuzey İrlanda'nın çeşitli bölgelerini vurdu. E, sel nedeniyle de e, bir takım bölgeler e, tahliye edilmiş, sarı verildi. E, benim önüme de bolca fırtına karikatürü düştü haliyle. Bunlardan Pedro Ex Molina'nın bir karikatürü, gerçekten muhteşem ve hatta son derece etkileyici bir tablo gibi. Bir fırtına manzarası düşünün, böyle yağan sağanak yağmur, yukarıda kapkara bir gök, yine böyle karanlık sel sularının arasına sıkışmış sarımtırak bir ufuk ve bu ufukta ufun önünde sel sularının altında kalmış olan binaları, çatıları. Evet, evet çakan bazen, şimşekler, düşen evet, yıldırımlar evet, da dahil. Evet, evet. hepsi siyah siluetler falan arka planda görünüyor. Çok etkileyici bir resim yani o kadar ki <gülüyor> e, yani bu suların ortasından yükselen konuşma balonu olmasa rahatlıkla bunu ben bir Ayvazovski falan tablosu diyebilirdim yani. Benzetebilirdim en azından. Ama dedim ya e, karikatürist Pedro ex Molina e, sel sularının içinden dışarıya doğru Kocaman bir konuşma balonu çıkartmış. Konuşanın kim olduğu bilinmiyor. Suların altında e, çünkü. Evet evet suların altında kalmış maalesef. Fakat söyledikleri gayet ne dokunuyor. Şöyle diyor. İyi haber şu ki sıcak dalgasını atlattık. İşte bardağın dolu, dolu tarafına bakmak diye ben buna derim. Yani. Buna denir, evet. <gülüyor> Aklıma Orhan Gencebay'ın eski bir şarkısı geldi nedense. Bir teselli ver. Biliyor musunuz bunu? <gülüyor> Orhan <gülüyor> Yancıbay'ı hiç duymadım ben. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> bir teselli verenim olmadı diyorsunuz o zaman. Evet, evet. <gülüyor> Yağmur'un sesine bak diye bir parçası vardı. Neyse çok eski. Çalmazsınız zaten. Aşık Radyo'da hiç duymadım ben. Evet. Didem de çalmıyor. Neyse. Hemen hemen iletelim. Tamam. Peki. birsel karikatürü de Çin'den gelsin. Bu kez insan hakları aktivisti Karikatürcü ve duvar yazıları grafiti sanatçısı kendisi Badui kendisinden daha önce söz etmiştik hatırlayacaklardır dinleyicilerimiz. Instagram'dan paylaşıyor karikatürlerini ve soğuk karikatürlerinde de Pekin ve çevresindeki sel durumunun bahametine dikkat çekiyor. Büyük bir muhalif kendisi. Karikatürde yine koyu kahverengi sel sularını görüyoruz. Bu e, karanlık suların içinde de maalesef yüzmekte olan e, insan e, cesetleri var. E, birkaç elde yine suyun dışına çıkmış yardım istiyor herhalde. Oysa suların ortasında bir mavi renkli şişme deniz yatağı yüzmekte. Bu şişme, mavi şişme yatağın üzerinde de bir küçük sarı ayı sırtüstü uzanmış, yatıyor. Kollarını böyle başının arkasına bağlamış. Yüzüne de sayfaları açık bir kitap, daha doğrusu bir dosya yerleştirmiş. Öyle oluncasa çevresinde olup biteni, yani suların içinde yüzlerce cesetleri görmüyor. Şimdi bir açıklama yapmam gerekiyor, bir hatırlatma daha doğrusu. Aslında bu küçük sarı ayının çok ilginç bir hikayesi var. Bu ayı çizgi roman bantlarını veya ve animasyon filmlerini sevenlerin iyi tanıdıkları, bildikleri bir tipleme. Adı Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, evet. Evet, Winnie the Pooh. Badu Ikao yıllardır karikatürlerinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Winnie the Pooh'a benzetir. <Gülüyor> ee, ve bu karikatürler o kadar o kadar popüler olmuştur ki, e, 2018 yılında çevrilen bir film vardı, Winnie the Pooh diye bir animasyon filmi, bunun Çin'de gösterilmesi yasaklandı. <gülüyor> evet, bu da bir gerçek. <gülüyor> <gülüyor> bu da karikatürel bir gerçek. Karikatürel gerçek, evet. evet. E, ve karikatüre dönecek olursak, e, mavi şişme yatağın üzerinde uzanarak bu keyif yapan ve Çin Devlet Başkanı e, Xi Jinping'i e, simgeleyen küçük sarı e, ayının e, çevresinde olup bitenlerle e, maalesef hiç ilgilenmediğini falan anlıyoruz. Badu Ikao bu çizimin altına şöyle de bir not düşmüş, eklemiş. 20 ölü ve 21 kayıp var. Ve Çin resmi haber ajansı CCTV'de konuyla ilgili herhangi bir haber yok. Uluslararası basında ise şöyle haberler okumak mümkün baktım. Çin'in kuzeyini etkileyen Doksuri tayfunu nedeniyle başkent Pekin ve çevresi son bir haftada 140 yılın en ağır yağışlarıyla karşı karşıya kalmış. Ve seller nedeniyle Pekin'de 11 Hübey iyaletinde de 9 kişi yaşamlarını yitirmiş. Duı 20 ölü diyordu ee, söz konusu bölgelerde yaşayan 1,2 milyon vatandaş güvenli bölgelerdeki barınaklara geçici olarak yerleştirilmiş ee, Bu da e, herhalde bir dupuun e, yüzüne tuttuğu dosyada e, yer alan 1 12 milyon 1,2 milyon kişinin tahliye planı olsa gerek ee, böyle bir plan bu e, Yapılmış 1,8 milyar metreküp su eyaletteki toplama alanlarına yönlendirilecekmiş. Evet, bu çok son haber. ilginç de bir haber var yani Hubei mi ya Hebei diye yazılıyor bilmiyorum ben de hangisi doğru iki ayrı eyalet Hube mi var. Hubei diye var bende Hubei. Hubei. Evet, evet yani e, yalnız çok ilginç bir haber var. Amy Hawkins'in Guardian'dan bildirdiği Çin sosyal medyasında Acayip saldırılar, yani öfke dolu görüşlere yer veriliyormuş. Çünkü Komünist Partisi'nin önemli yetkililerinden biri, yerel Komünist Partisi lideri Ni Yuefeng, bunlar 600 bin kişiden fazla insanın yaşadığı Jules Duogu adlı en sular altında kalmış, en etkilenen şehirlerden biri, 600 binden fazla insanın yaşadığı bir hafta içinde bir yıldan fazla yağmur almış miktar olarak ve 134 bini de etkilenmiş bundan çok sellerden. Tam bu senin sözün ettiğin, tarif ettiğin karikatürdeki gibi arabalar, şeyler falan uçup gitmiş, köprüler yıkılmış. Ama şey Komünist Partisi... Yetkilisi demiş ki ne yapın buradaki suları biriken suları Pekin'in başkent Pekin'in kuraklığında kullanmak lazım. Onu bir kale olarak <gülüyor> kullanalım evet. diye çok şiddetli bir tepki almış ve silmiş. Şey, Mesajın, evet. Mesajını Mesaj, silmiş. Evet, evet, evet, evet. Böyle bir karikatür konusu işte. Yani. Evet ee, karikatür. Peki bu sel felaketi konusunu son bir karikatürle e, kapatalım. Bu Avustralyalı bir karikatürcü Gülen Lollier'den geliyor. E, de Lollier'de karikatüründe çok eski bir posterden. 1915 tarihli İngiltere'de yayınlanan ve e, Sabine Lumley tarafından çizilen, bilmiyorum doğru telaffuz ediyor muyum ama e, klasik bir afişten ilham alarak e, çizdi. Hatırlayanlar olacak e, bu afişin orijinal çiziminde Böyle çok sıcak bir ev ortamı resmedilmiştir. 1915 yılından söz ediyoruz. Bir adam ki kendisi tabii ki ailenin reisi oluyor. Oturma odasının bir köşesinde koltuğunda oturuyor. Kucağında küçük kızı. Kızın elinde sayfaları açık resimli bir kitap. Yerde halının üzerinde ise küçük bir oğlan çocuğu. Kurşun askerleriyle oynuyor falan. Dediğim gibi 1915'te çizilmiş İngiltere'deki sıradan bir evli, iki sıradan mutlu aile gö görüntüsü. Fakat bu mutluluk tablosuna karşın baba son derece düşünceli. Elini böyle çenesine dayanmış çocuklarının ona sorduğu bir soruya nasıl cevap vereceğini düşünüyor. Soru ne? O da altında yazıyor, el yanısıyla e, yazılmış e, soru. Baba, büyük savaşta ne yaptın? Sen ne yaptın? Büyük savaşta sen ne yaptın? Pardon evet sen çok önemli büyük harfle hatta. Baba büyük savaşta sen ne yaptın? Bu aslında Büyük Britanya ordusunun bir e, propaganda posteri. Amaç askerlik görevinin zorunlu olmadığı zaman yani Büyük Britanya İmparatorluğu'nda askere gitmeyen erkeklerde böyle bir suçluluk duygusu yaratmaktı o zaman. Fakat sonuç olarak bu posterin pek de istenen işi yaptığı... E, Söylenemiyor, söylenemez. Zaman içinde baba savaşta ne yaptın, sen ne yaptın sorusu giderek bir mizah unsuruna dönüştü. Ee, baba büyük barış için ne yapacaksın ya da baba savaşta yaptıklarını bir anlatsana neler gizliyorsun falan gibisinden e, çeşitli değişimlere uğradı. E, Lollievre ise karikatürist Lollievre ise bu klasik çizimi günümüze taşımış, güncelleştirmiş. Tiplemeler tabii ki tipik karikatür karakterleri olmuş. Babanın kucağında oturan kızın elinde ise bu defa bir e, kitap değil, cef telefonu var doğal olarak. E, yerde oyuncak askerlerle oynayan küçük çocuğun kurşun askerleri ise kurşundan değil de plastikten olmuş. Yani plastikten olduklarını da şuradan anlıyoruz. Bu oyuncak askerler suda yüzüyor. Çünkü... <gülüyor> çünkü sular basmış evet, evet. evi sular basmış yerler su içinde e, sel suları tabi pencereden de zaten sel sularının evi e, baspakta olduğunu görebiliyoruz ve tabi bu durumda afişin altındaki el yazısı da değişmiş e, daha bir manidar mı olmuş sanki baba iklim krizi esnasında sen ne yaptın bu mesaj yerine ulaşacak mı acaba hocam ne diyorsunuz Vallahi. Abi ulaşacak mesajların ulaştığı gibi. <gülüyor> Bütün mesajların ulaştığı gibi, evet posta idaresine şükredelim. Geçit <gülüyor> geçtiğimiz hafta programda birkaç Akbelen karikatürü anlatmıştım. Çok çatı. Ee, konu hafta boyunca sıcak kaldığından e, karikatürler de devam etti çizilmeye. Beysun Gökçin programcı dostumuz her zamanki gibi çala kalem bir da yapılmış izlenimini denen böyle usta işi bir karikatür döktürmüş. Beysun'un o siyah beyaz çiziminde adamın birini bir ağacı kökleriyle birlikte söküp ucaklamışken görüyoruz ağacın üzerinde taşıyor yani. yani evet taşıyor yaprakların arasında çeşitli kuşlar sincatlar ne bileyim tilki gibi falan hayvancıklar var. Ve bu esnada havada uçan bir martı da her nasılsa dile geliyor e, ve adama soruyor. Oğlum ağacı nereye götürüyorsun? Adam e, kucağındaki ağaçla koşmaya, e, ağacı kaçırmaya hazırlanırken martıya da cevap yetiştiriyor. Abi kesiyorlar. <gülüyor> Tam bir sürdük bir cevap değil mi? Abi kesiyorlar. Abi kesiyorlar. <gülüyor> Kaçalım Evet e, Muğla'nın e, Milas ilçesine bağlı İkizköy'de Kıyı'da Akbelen Orman'daki doğa katliamına karşı başlatılan direniş e, bugün itibariyle üçüncü haftasına girdi değil mi? Evet yerinde mecliste olan evet. toplantı olacak bakalım. Dün de e, sabah sözünü ettiniz e, ben de dinledim Akbelen ormanındaki ağaç kesimine karşı e, Akbelen Büyük Buluşması altında yaşam savunucuları bir, bir araya geldiler. E, Yine gazete duvardan aldığım habere göre e, e, Akbelen Ormanı'nın bulunduğu Milas-Ören Karayolu üzerine kurulan arama noktaları nedeniyle çok uzun kuyruklar oluşmuş. E, toplantı alanında da şarkılar ve sloganlar eşliğinde ormanı koruma bek e, bekleyişi halen sürüyormuş. Evet ve 3 kilometre uzunluğunda bir insan zinciri de Askerlerde de onu, onu, onunla eşlik etmek zorunda kalmışlar. Onlar da yürümüşler evet, yani evet, jandarmalar. Evet. <gülüyor> evet. İşte bu e, Akpelen'de bekleyiştirerken İstanbul'da da yıllardır alışa geldiğimiz bir tuhaflık aynen süre geliyor. Ee, Evrensel gazetesinde Dünya yayınlanan yine karikatürle sefersel bir bu konuya dikkat çekti. Karikatürde bir polis karakolunda başkomiserinin odasındayız. Komiser son derece sinirli. Masasının başında otururken karşısında böyle ayakta, ellerinde evlatlarının çerçeveli resimleriyle bekleyen tipik başörtülü yaşlı kadınlara e, öfkeli bir ses şekilde e, sesleniyor. Serbestsiniz. Kadınlardan biri itiraz ediyor. Bize niye serbest bırakıyorsunuz? Komiser mecburen izahatta bulunuyor tabii. Tutuklamayı gerektirecek bir suçunuz yok. E, kadın ısrarcı. E, o zaman niye bize her cumartesi gözaltına alıyorsunuz ki? Yani gerçekten de artık Galatasaray'ın önündeki o görüntüyü iyice kanıksadık. Değil mi? Neredeyse 20 yıldır o yapı kredi binasının köşesi polis barikatlarıyla kapatılmıştır. Barikatın içinde tam teşhisattı böyle polisler nöbet tutar karşısında. işte Galatasaray Lisesi'nin ana kapısının önünde bir panzer bekler ya da polis otobüsü o aracı bekler. Semtin adeta bir parçası olmuştur bu görüntü. Zaten e, turistler de, İstiklal Canlısı'nda gezinen turistler de tıpkı tramvayla resim çektirdikleri gibi bu barikatın önünde de bol bol fotoğraf çektiriyorlar. <gülüyor> ee, yani öyle. Sefer Selvi'nin karikatürüne gelince onun da haberi bazı basın organlarında yer alıyordu diyor. Bazı basın organlarında, çok az basın organında tabii. Cumartesi anneleri gözaltına, gözaltına kaybedilen yakınların akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması için 957 haftadır mücadele veriyor. Ancak talepleri iktidarlar tarafından tabii ki görmezden geliniyor. Ve iktidar cumartesi annelerinin taleplerini karşılamadığı gibi uzun süredir Galatasaray meydanına çıkmalarını da engelliyor. Polisler her hafta darp görüntüleriyle birçok kişiyi gözaltına alıyor. Ve e, yani tam 957 hafta düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 20 yıldır her hafta tekrarlanan bir evet. görüntü bu. E, peki süremiz bitti galiba bitiyor. Son olarak Serpil Karın çok farklı konudaki tamamen değişik konudaki bir karikatürüyle bitirmek istiyorum. E, bu karikatürün konusu Twitter daha doğrusu. Elon Musk'ın Elon mu Elon mu? bilemedim. Elon Musk'un kontrolü, Musk Musk kontrolü geçtikten sonra değişen, evrimleşen Twitter diyelim. Önce karikatürü anlatalım. Koyu bir arka fonun üzerinde neon gibi parıldayan kocaman bir X harfini görüyoruz koyu zemin deyince biraz daha açıklamam gerekiyor tabii. Karanlık bir gökyüzünde nasıl parıldayan yıldızlar görürsek burada da yıldızlara benzeyen bir takım ışıltılar var. Büyük X harfi de yine koyu bir kahverengi zeminin üzerine basıyor. Işıklı nao şeklindeki X harfi tabii ki kesişen iki çapraz çizgiden oluşuyor ki bu çizgilerden biri ince ...diğeri ise ilkinin tam e, yani yaklaşık dört katı genişliğinde. Yani uzun lafın kısası bir Kar e, Twitter'ın yeni logosunu çizmiş bize. Peki bunun neresinde karikatür diye soracak olursanız hemen cevaplıyorum. Logodaki X harfinin ince ayağı aslında bir kılıç gibi inmiş... ...Twitter'ın eski logosu olan o minik mavi kuşun göğsüne vermiş. Mızrak evet. gibi evet. Mızrak gibi evet. Ee, aslında bence serpilkar çok önemli bir mesaj verdi burada. Ee, Mavi Kuş gerçekten de Twitter'ın çok önemli bir e, simgesiydi. Sevimli bir logoydu, sempatikti. Adını da biliyorsunuz ünlü basketbolcu Larry Bird'den almıştı. Larry'di yani adı. Ee, yeni logo bilmem yalnız bana değil pek çok kişiye son derece itici ve hatta ürkünç geliyor. Yani Nazilerin böyle gamalı Kaçını mı andırıyor sanki? E, bilemiyorum. Aklımdaki soru işe su. Yani Elon Musk para kazanacağı şüpheli olan Twitter'ı neden aldı ki? Yani çağımızın ve muhtemelen dünya tarihinin bu en hızlı ve etkin iletişim aracını, e, kitleleri, toplumları harekete geçirecek kadar etkin bir haberleşme aracını niçin satın aldı? Yani, ona bir cevabını da e, gazeteci, aktivist, yazar... George Monbiot bir yazısında kelime oyunu yaparak cevap veriyor emasculated diyor yani emasculated, adım, evet mask hadım etti diyor evet evet evet yani Ad, adını geçti. kullanarak maskı evet abonelik sistemini de değiştirdi paralı yapmaya çalıştı ardından işte logoyu bir nazik gamal gam kendisi X harfini X harfini çok seviyormuş yani Hayır, bence şirketin adı o zaten evet evet evet yani burada e, evet, eksolma, eksolmak da zaten biliyorsunuz <gülüyor> <Ö> ölmek <gülüyor> Öldürmek. Ya. yani niye satın almış <gülüyor> öldürmek için şimdi katili biliyoruz maktülü de biliyoruz geriye bir tek suçun e, nedeni ve azmettirenini bulmak kaldı değil mi bulur muyuz terör mahalline gidelim <gülüyor> yok biz haftanın karikatürünü <gülüyor> seçelim hocam Evet süreyi evet. de açtık biraz evet benim e, acizane önerim şey. Estağfurullah. Baba iklim krizinde sen ne yaptın? Herkesin evet. her an sorması gereken soru bu bence. Bunun orijinal afişini de bulup yanına koysak mı acaba? Ya çok güzel olabilir evet. İyi mi? Baba iklim krizi. Baba sen savaşta ne yaptın? Çok da hoş bir film vardı. Çok matrak bir film vardı. Şimdi tam hatırlamıyorum. O şarkıları ama. da var evet. Evet evet şarkısı çok güzeldir doğru. <gülüyor> Peki e, ayrılayım o zaman. Hadi görüşmek üzere. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <ederim>. Görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere yaptılar diyorum açık